Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji'den herkese günaydın Günaydın Evet aslında Açık Radyo dinleyicileri belki de bu konudan biraz yorulmuş olabilirler ama biz... İklim zirvesi. Evet <gülüyor> ekonomi ekoloji programcı üç programcının ikisi olarak bu hafta geçtiğimiz hafta Polonya'da gerçekleşen COP24 iklim zirvesinin ikinci haftasına... Katılma imkanı bulduk Orada çeşitli toplantıları takip ettik Gelişmeleri izledik Hem içeride toplantılarda Olup bitenleri Hem sivil toplumun talepleri Hem aktivistlerin Faaliyetleri Derken epey yoğun bir Kop gündemi aslında bizi bekliyordu Orada Bence sıkılmamak lazım Neden hemen bir açıklık getireyim buna evet. Yani Ben ee... <gülüyor> Ben oraya yürüt gazetesini temsilen gittim. Giderken bile e, gazetedeki arkadaşlarımın bakışları falan herkesin bir sıkılgan <gülüyor> Sen mesele, ne yapmaya oraya? Meseleden insanlar sıkılıyor ama... Yani gidince şunu görüyorsunuz. Benim üçüncü e, bu Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi... <gülüyor> üçüncü kez takip edişim gördüğüm şey şu. Gerçekten bak Pelin çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. E, dünyada bu kadar ülkenin bir araya gelip... Ortak bir metne imza attıkları başka bir konu yoktur. Uzlaşabildikleri başka bir konu yoktur. Bence neden? Bence o da şu. Herkese aynı şekilde farklı şekillerde ama herkese bir şekilde bunun zararı var. Ve bu zararları kabul ettikleri için masaya oturmak zorunda kaldıkları bir... Mutabakat bu iklim zirvesi, iklimle mücadele konusundaki e, anlaşmaları. Bence bu yüzden çok çok önemli. İnse Konu biraz teknik. E, biz evet. dilimizin döndüğünce bunu basit anlatmaya... Ee, çalışıyoruz. Meselenin önemini hani birkaç lider Trump başta olmak üzere birkaç lider anlamamış olabilir. Anladılar tabii ki de yani politik başka meseleler de var. Para harcamaları gerekiyor. Bununla mücadele için. Ee, bu nedenden dolayı kabul etmeyenler var ama geri kalan kaçtı? Hep karıştırıyor sayı. 195, 195. artı Avrupa Birliği artı işte Vatikan gibi uh -huh. e, 200'den fazla ülke var neticede. 198 tarafının bulunduğu bir e, mütabakat bu imzaladılar. Şimdi neler yaptılar? Biz e, bu hafta konuk bağlamayalım diye konuştuk. Evet. Her ne kadar açık radyo dinleyicileri buna aşina olsa da kendi izlenimlerimizi, kendi gördüklerimizi Tanık konuluklarımızı anlatalım hı hı. istedik. Evet şimdi e, bu sene yapılan e, Polonya'nın Katowice kentinde gerçekleştirilen e, COP24 zirvesi tabii Paris iklim anlaşmasından bu yana e, daha sonrasında kurallar kitabının ortaya çıkması ve bunun altına yine en geniş mutabakatla imza atılması gündemiyle toplanmıştı bu yılki COP zirvesi. Tabi burada belki bir ufak Polonya ile ilgili bir parantez açmak lazım. Aşağı yukarı 10-12 yılda üçüncü defa bir COP zirvesi Polonya'da gerçekleşti. 5 yılda bir, bir Avrupa ülkesinde yapılıyor. Ee, kop zirveleri işte Latin Amerika, Asya, Afrika e, gibi böyle sırayla e, dolaşıyor ve e, nedense hep e, sıra Avrupa'ya geldiğinde Polonya çok heveskar bu zirveleri e, yapma konusunda ve herhalde kop tarihinde de üç defa arka arkaya yani kendi bölgesine sıra geldiğinde kop zirvesi yapan başka bir ülkede var mıdır bilemiyorum. Polonya bu haliyle epey öne çıkıyor. Tabii bu bir kömür ülkesi kömürün çok zengin aslında kömür yatakları olmasından ziyade ülkenin elektrik enerjisinin %80'ler mertebesinde kömüre bağımlı olması ve tabi bu sefer daha önceki koplarda da bir takım kömür şirketlerinin bu, bu tarz fosil yakıt şirketlerinin sponsorluğunda kop zirvelerinin gerçekleşmesi çok eleştirilmişti. Tabi bu sefer iyice bir göze sokma hali oldu. Direkt Polonya kendi ülke standında kömürün bizzat kendisini getirerek orada şovunu bir şekilde yani mesajını bir şekilde verdi dünyaya. Aslında şunu demeye çalışıyorlar... Burası... Burası bir kömür madeniydi kömür şehriydi ama biz bakın dönüşüyoruz artık kömürden yeşile geçiyoruz mesajı bir anlamda vermeye çalıştılar ama neticede ya, mesele çok e, ciddi bir mesele ve bunun e, bir kömür şöyle düşünelim böyle örnek vereyim ben e, Türkiye'de yapıldığını düşünün ve Türkiye'de de en kirli yer neresi bu konuda? Mesela Afşin Elbistan'da e, ya Afşin da Afşin Zonguldak'da Zonguldak, yatağın. Karabiga'da yapıldığını düşünün bu zirvenin. Ee, ne kadar manidar olur, ne kadar böyle bir mesaj verseniz yerine ulaşır. Ee, bence abeste iştikaldi bir kömür madeninde dünyanın bütün ülkelerinin toplanıp iklim meselesini konuşmadım. Evet, yani toplantılarda genelde kopsirvelerinde kömür gibi, doğalgaz gibi e, bu tarz e, kirli e, teknolojilerin artık dünyanın çok geniş mutabakatla e, kabul ettiği ve e, hızla artık e, bu enerjilerden çıkılması, yenilenebilir enerjilere doğru dönüşümün hızla gerçekleştirilmesi, gerektiğinin konuşulduğu toplantılara bu şekilde e, dahil olmak, e, bu, bu toplantıları domine etmek. Tabii bunlar hala da işin. Ee, anlaşılamadığını mı yoksa anlaşılmak istenmediğini mi gösteriyor bu not önemli çünkü e, yani kömürü e, bu şekilde e, insanlar telaffuz ederken bile kop zirvelerinde toplantılarda e, belli şehirlerle e, bahsediyorlar tabi kömürü oraya bizzat sokmak ki e, biz artık bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz diyor Polonya daha bu %85 %90'lara yakın e, mertebedeydi aslında Kömür kullanımı şimdi %80'lere indirmişler 2030'larda da bunun %60'lara indirmek gibi bir niyetleri var ki Zaten verilen ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele taahhütleri içerisinde Artık çoktan özellikle de Avrupa Birliği'nde değil %60'lar Tamamen kömürsüzleşme dönemlerinin başladığı yıllara girilmiş olması gerekiyor Tabii bu zirveden önce e, bir buçuk derece özel raporu açıklandı hükümetler arası iklim değişikliği paneli tarafından zaten Paris İklim Anlaşması'nın gerçekleştirildiği zirvede hükümetler arası iklim değişikliği paneline böyle bir görev verilmişti bir buçuk derece raporu hazırlanması yönünde burada da aşağı yukarı yüzlerce farklı disiplinden gelen bilim insanları bir araya geldiler ve ee, bu önemli raporu ortaya koydular zirvenin hemen öncesinde e, açıklandı e, kural kitabı açısından da bu bir rehber niteliğinde e, olacaktı bu rapor ve e, burada çok kritik bir e, ifade e, yer aldı bu bir buçuk derece Raporunda e, sera gazı emisyonlarının çok hızlı şekilde e, artmakta oldu ve bir e, buçuk derecede küresel ısınmanın bir buçuk derecede sınırlandırılması için dünyanın önünde sadece 12 yıl kaldı. En önemli mesajda buydu. buydu. Sadece evet. eğer istenileni yapabilmek için yani bir buçuk derecede tutabilmek için sadece önümüzde 12 yıl kaldı dedi bilim insanı. Hedefi tutturabilmek için ve e, bundan sonra bir buçuk derecede e, tutturma e, hedefinin çok çok daha Zor, belki de imkansız olacağı zaten burada işte bir buçuk derece iki derece Paris iklim anlaşması imzalanacağı zaman da çok tartışılmıştı yine bir buçuk derece ama iki derece de durdurabilmek için e, hedeflerini bir şekilde bunun için e, düzenleyenler organize edenler var ve iki derece e, hedefini bir şekilde e, ön planda tutmak isteyenler var ama tabi o yarım derecelik fark bile aslında ya bizim e, şu anda tahayyül edemeyeceğimiz bir takım felaketlere e, belki hiç dünyanın e, gezegenin deneyimlemediği bir takım e, olaylara e, aşırı hava olaylarına e, sebebiyet verecek dolayısıyla o bir buçuk derece iki derece diye ifade edilen e, derece artışları e, Belki de e, bizi e, yok oluşa e, çok daha hızlı e, götürecek anlamına geliyor tabi burada e, kural kitabına bir buçuk derece de sınırlandırılması e, küresel ısınmanın ibaresinin e, konulmasını istemeyen bir takım ülkeler oldu Amerika gibi Suudi Arabistan gibi e, fakat e, görüşmeler neticesinde bu bir buçuk derece, ...bir şekilde... E, ...şeye... E, ...kural kitabına da girmiş, girmiş oldu. oldu. Evet. Toplantının sonunda da... ...zaten toplantı başkanı biliyorsun... ...havalara sıçadı. Çünkü evet. şey... E, ...yine bütün... ...ülkeler e, uzlaşma... ...içerisinde bu kura, kural kitabını... E, ...kabul ettiler. Yani... ...gelecek için aslında bir umut... ...vaat ettiler yine. Hı -hı. E, çünkü e, bunun için... ...bir an önce harekete geçilmesi... E, ...talebi var... Ee, şimdi ben aslında sana sorayım önce ee, senin için yani orada bir haftadan fazla 15 gün sürdü biz bir haftasını Hı -hı. takip ettik ee, senin için iklim zirvesinin en önemli olayı neydi? Benim için ben açıkçası tabii o ana toplantıları da fırsat buldukça tabii aynı anda o kadar çok fazla toplantı gerçekleşiyor ki hepsini birden izleyebilmek mümkün değil. Çok yeni bir takım tabii teknolojilerden yeni bir takım gelişmelerden de haber veren toplantılar bunlar ama benim esas itibariyle dikkatimi çeken şey şu oldu. İlk defa... Gençlik yeni gelen gençler dünyanın pek çok yerinden iklimle ilgili adım atılması hızla adım atılması hızla harekete geçilmesi konusunda daha aktif bir rol alıyorlar almak üzereler belki de aldılar yani önümüzdeki günlerde bunu çok daha net göreceğiz özellikle Avrupa'da İsveç'te işte 15 yaşında Greta'nın başlattığı ve arkasında hiçbir örgütün, hiçbir sivil toplum kuruluşunun, hiçbir desteğin olmadan ortaya çıkması tamamen kendisinin bir şekilde bilinçlenmesiyle bir şekilde bu olayın farkına varmasıyla harekete geçilmesini talep etmesi öncelikle kendi hükümetinden ülkesinden daha sonra diğer liderlerden bu taleple iklim eylemini gerçekleştiriyor olması ve İngiltere'de yok oluş isyan hareketinde tabi elbette orada her yaştan insan var ama ağırlığını gençlerin çektiği bir hareketten bahsediyoruz. Avrupa'da pek çok ülke den gençler de bu hareketlere destek veriyor. Avustralya'da yine aynı şekilde öğrenciler çeşitli eylemler yaptılar. Greta'nın bir çağrısı oldu burada. Dedi ki o aslında eylemini her gün yaptı. Aşağı yukarı bir buçuk iki ay civarında bir sürede. Parlamentonun merdivenlerinde oturup iklim değişikliğiyle ilgili harekete geçilmesi talebinde bulundu. Fakat daha sonra... Bu eyleminin sadece cuma günleri gerçekleştirmek üzere bir karar alındı ve o da gençlere seslendi dedi ki her cuma şehrinizde bulunduğunuz yerde e, bu bir parlamento binası olabilir bir belediye binası olabilir gidin işte merdivenlerinde oturun e, haklarınızı talep edin e, isteklerinizi söyleyin harekete geçilmesi için sesinizi yükseltin dedi. Ee, ve e, burada da biraz daha gençlerin e, arkadan gelmekte olduğunu ve hızla gelmekte olduğunu iklim mücadelesinde taleplerini çok daha yüksek sesle dillendirmekte olduklarını e, gördüm. Biraz sanki e, gençler e, bu zirvede öne çıktılar tabi diğer bütün o gündemin yanı sıra söylüyorum bunu. Şimdi ben e, açık radyoda yeni açanları e, bir hatırlatalım hemen iklim zirvesinde konuşuyoruz ama öncesinde hiç Pelin'le e, biz bunu planlamadık benim böyle bir şey soracağımı e, tahmin etmiyordu ama e, işte aklın yolu bir çünkü e, benim aklımdan geçen de buydu zirvede senin aklında ne kalsa, kaldı diye sorsalar. Ben de e, bu İsveç'te 15 yaşındaki Greta'yı söylerdim. Zaten döndükten sonra da ya birçok bir şey haberler hı hı. yazdık ama bence en önemli haberim de benim oydu geçen hafta pa pa pazar geçen pazar hürriyette yayınlanan. E, bütün iklim zirvesini işte 250'den fazla e, Bakanı 198 ülkeyi falan tek bir bakış açısıyla yazmaya çalıştım. O da e, Greta'nın Genel Kurul'da okuduğu mektubun gözüyle. Evet. İzin verirsen e, o mektuptan ben biraz bir özetleyerek evet. bir okumak istiyorum tabii, tabii. çünkü. E, e, tüm bu metin zaten kısa bir metin iki dakikada bitecektir. E, bu İsveç'te 15 yaşındaki kızın e, yüzlerce bakana, binlerce bürokrata ben şey demiştim tırnak içinde ayar verdiği bir mektuptu bu. <gülüyor> evet. Şimdi onu mu okumak istiyorum. Benim adım Greta Thunberg. 15 yaşındayım, İsveçliyim. Birçok kişi İsveç'in sadece küçük bir ülke olduğunu ve bizim ne yaptığımızın bir önemi olmadığını söylüyor. Fakat ben fark yaratabilmek için hiç kimsenin çok da küçük olmadığını öğrendim. Ve eğer birkaç çocuk tüm dünyada ana başlıkları e, okula bile gitmeden öğrenebiliyorsa anlayabiliyorsa gerçekten isteseydik ne yapabilirdik bir hayal edin. Ama bunu yapabilmek için ne kadar rahatsız edici olabileceğini önemsemeden açıkça konuşmak zorundayız. Siz sadece çevrenin sonsuz ekonomik gelişiminden bahsediyorsunuz. Çünkü... ...popüler olmamaktan çok korkuyorsunuz. Siz sadece bunu tabi oradaki bürokratlara söylüyor. Hı hı. Siz sadece bizi şu anki belanın içine sürük, sürüklenmiş olan aynı kötü fikirlerle daha ileriye gidebilmek için gelecek planları yapıyorsunuz. Artık yapılabilecek tek anlamlı şey acil yardım kolunu çekmek. Neyin ne olduğunu söyleyecek yeterlikte olgunluğa sahip değilsiniz. Çocuklarınızın sorumluluğunu, sorumluluğuna terk ettiğiniz bu yükten bahsederken bile ama popüler olmak benim umurumda değil. Ben iklimin adaletini ve yaşayan gezegeni umursuyorum. Medeniyetimiz çok az sayıda insanın devasa paralar kazanmaya devam edebilme fırsatları için kurban ediliyor. Biyosferimiz benim ülkemdeki gibi ülkelerdeki zengin insanlar lüks içinde yaşayabilsin diye kurban ediliyor. İşte bu az sayıda ...kişinin lüksü için bedel ödeyen pek çoklarının ızdırabıdır. İnanılmaz bir metin. Şimdi evet. başka bir şey de söyleyeceğim. Devam edeceğim bu mektubu hı hı. ama... E, ...kendim mi yazmış yazmamış mı diye daha sonrasında da konuştum. Ya okurken bile şu dinlerken tüylerim diken diken oluyor. Şu anda okurken bile tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Devam ediyorum. 2078 yılında ben 70, 75. doğum günümü kutlayacağım. Eğer çocuklarım olursa belki o günü benimle geçirecekler. Belki bana sizi soracaklar. Belki harekete geçmek için hala vaktiniz varken neden hiçbir şey yapmadığınızı soracaklar. Çocuklarınızı başka her şeyden çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. Ama yine de onların geleceğini çalmaya devam ediyorsunuz. Benim en çok sevdiğim Hı -hı. cümle. Çocuklarınızı başka her şeyden çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. Ama yine de onların geleceğini çalmaya çalışıyorsunuz. Ben burada kesim ee, evet. detaylı var. iki paragrafı daha var. Ee, ya inanılmaz bir metin. Şimdi... E, ben orada işte Algoru yakaladım, fotoğraf çektim hmm. başka bakanları gördüm falan. E, i̇nan Grete yakalamak e, diğer bakanları bürokratları <gülüyor> Algoru yakalamaktan daha zor oldu çünkü e, Grete Asperger sendromu. Evet. Öyle bir rahatsızlığı var ve babası yanındakiler çok üstüne titriyorlar hı hı. bu eylem için vazgeçirmek istediklerini de söylemişlerdi kendi ülkesinde yaptıkları e, bu konuşmaları yapması için oraya çıkartmışlardı ama onun haricinde çok özel röportaj falan verdirtmiyordu ben de bir şüphelenmeye başladım acaba sadece ezberletilmiş bir şey mi söylüyor hı. diye. Bir arkada bir yerlerde yine babasından biraz uzak bir yerde yakaladım. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle konuşuyor ve ne sorduysam yine aynı mihmalde cevaplar veriyor. Yani sizlerin yüzünüzden bizim geleceğimiz tehlikede olduğunu bir kez daha... E, yineledi söylerken ve neler yapmamız gerektiğini oradaki karar vericilerin karar vericiler olduğunu çok farkında, onların neler yapması gerektiği konusunda e, ezberletilmiş. metin dışında ki hı hı. ben öyle olduğunu düşünmüyorum gerçekten konuştuktan sonra buna karar verdim e, inanılmaz çarpıcı şeyler söylüyor 15 yaşındaki bir kız gerçekten e, iki hafta boyunca oradaki iklim sirvesine damga Evet ve e, aslında tabii dünyadan pek çok gence de e, ilham e, kaynağı oldu ve e, gerçekten e, Türkçe alt altyazısını bir şekilde bu e, Greta'nın yaptığı konuşmada videosu aslında sosyal medyada dolaşıyor. Ben Facebook'ta ve Twitter'da birkaç kez denk geldim. Hatta farklı biçimlerde de önüme düştü. O şekilde dinlemek isteyen izleyicilerimiz bu Serkan'ın okuduğu metni Greta'nın ağzından dinlemek isteyenler olursa sosyal medyada bulabilirler Türkçe altyazıyla. Bundan daha açık net ve çarpıcı cümlelerle söylenmesi gereken her şeyi söyleyen 15 yaşında bir genç kızdan bahsediyoruz ve aslında herhalde bundan sonra gelecekte kendini bu meseleye adayacak ve dünyanın belki de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli liderlerinden birisi olacak çünkü şimdiden aslında binlerce genci arkasına Etkilemiş. almış bir durumda, vaziyette. Bir sürü önemli konuşmalarda yapıldı. Özellikle ben bir e, ada ülkelerinin panelini takip ederken orada e, küçük ada ülkeleri. Hı hı. Neden küçük aday ülkeleri diyoruz? Çünkü iklim değişikliği yani o yarım derecelik e, ısınma farkından bile işte buzulların ereceği denizlerin taşıyacağını söylüyoruz. İlk yok olacak ülkeler de. Küçük ada devletleri çünkü çoğunun yüksekliği bir metre bile değil. Evet. E, buzullar eridiğinde e, bu ada ülkeleri yok olacak. Maldivlerin eski e, devrik lideri Maldivlerden de sürülmek zorunda kaldı. Evet. Bir konuşma yaptı. Onun konuşması da bence çok ilginç, hmm. çok çarpıcıydı. Ölmeyi beklemeyeceğiz başlıklı bir konuşmaydı evet. ve bir an önce neler yapılması gerektiğini konuştu. Bence son dakikalara yaklaşırken Türkiye'yi de konuşmamız lazım. Biz evet. orada ne yaptık? <gülüyor> Kaç kişiyle temsil edildik? <gülüyor> ee... Sen o detayları daha çok biliyorsun. Tamam. O zaman ben bir... küçük. <gülüyor> Sen Türkiye kısmına bir giriş yap. Anlatayım. Türkiye orada... Ee... Bir baş müzakereci ve 65 bakanlıktan 60 delege ile birlikte e, temsil etti ülkemizi ve tek bir amaçları vardı. E, o da Türkiye'yi şu anda bulunduğu konumdan değiştirip başka bir konuma almak böylece e, ortaya yaratılan... Fondan faydalanmak bunu da hemen şöyle özetleyeceğim çok çok genel çok detaylı hatta orada bakan yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar'la konuşurken şunu söyledim hocam konu çok detaylı çok zor teknik lütfen bana zor biraz kolay anlatın dedim. Vallahi Serkan ben 5 senede zor anladım sana sen şimdi burada 15-20 dakikada zor anlarsın dedi. Halbuki biz de yıllardır takip ediyoruz ama tabii ayrıntıları için söylüyorum. Bunu çok basit şöyle anlatıyorum Türkiye'nin bu özel konumuyla ilgili. Birleşmiş Milletler ilk kez 1992 yılında bu iklim konusundaki çerçeve sözleşmesini imzalıyor. alıyor. Ee, ...bütün ülkeler de bunu imzalıyor. O zaman ülkeleri farklı kategorilere ayırıyorlar. Gelişmiş ülkeler, gelişmek işte olan ülkeler. Türkiye kendisini aslında ilk başta e, gelişmekte olan ülkelerle bir arada koymalarına rağmen Birleşmiş Milletler yetkilileri... ...Türkiye dedi ki hayır biz öyle fakir ülkelerle bir arada olamayız. Bizim yerimiz Almanya'dır, Amerika'dır, gelişmiş OECD ülkelerdir. Ülkesi OECD ülkesi zaten. Ülke, siz, biz deyip gelişmiş ülkelerle... Birlikte yer almak istedi ve o zaman tamam dediler itirazlara rağmen Türkiye'yi bu şekilde konumlandırdılar. O zaman atılan bu taşı şu anda çıkarmaya çalışıyor herkes. Bütün delegasyon uğraşıyor ama çok zor çünkü taraf olan 198... E, Bedeletin hepsinin tek tek buna evet demesi gerekiyor ki çok zor bir süreç hani biraz konumu değişti bu da ne ifade ediyor şunu ifade ediyor tabi o zaman 1980, 1992'de bu imzalanırken bu kadar büyük bir mesele haline geleceği dünyanın bütün taraf ülkelerin buna taraf olacağı ortaya bir fonlar oluşturulacağı hmm. yeşil iklim evet. fonu olacağı ve içerisinde 100 milyar dolar para olacağı alın siz bunları kendinize iklim mücadelesi konusunda kendinize adapt edin diye kullandırılabileceği ihtimal Tabii ki düşünülmüyordu. Bugün hal böyle olunca Türkiye'de bu fonlardan, bu yatırımlardan faydalanabilmek için kendi konumunu, gelişmiş ülke statüsünü değiştirip gelişmekte olan ülkeler arasında yer almak istiyor. istiyor. Tek gayesi de buydu. iklim zirvesinde. Tabii ki bir takım başarılar elde etti. Haklı yönleri de var Türkiye'nin çünkü biz e, dünyanın en büyük kirleticisi Amerika gibi Almanya gibi yani gelişmiş teknoloji anlamında e, bir Avrupa Birliği ülkeleri kadar gelişmiş bir ülke değiliz. Bu anlamdaki bazı talepleri çok haklı e, haksız olduğu yönlerde var e, başka türlü mücadele edebilir çünkü Paris Antlaşması'nı hala meclisten geçirmedi. Bunu bir koz olarak da kullanıyor. Tabii bunlar çok basit anlatım ifadeleriyle konuyu hiç bilmeyenlerin anlayabileceği şekilde Ve özetleyeceğim e, işin kötüsü aslında <gülüyor> bu e, kural kitabıyla da gördük e, maalesef aslında e, bu kural kitabının ve iklim e, anlaşmasının e, sadeleştirilmesi gerekiyor çok fazla kısaltma var, çok fazla teknik ifade kullanılıyor, çok fazla maddeler arası birbirine atıf yapılıyor tabi bunlar yapılmazsa metin çok daha hacimlenir, e, o da e, öte yandan e, bir sorun ama e, gitgide anlaşılmaz bir dile doğru e, evriliyor bunun e, çok kısa sürede bir şekilde dilinin e, sadeleştirilmesi gerekiyor artık ya da bu yani, taraflar konferansının birinde mi yapılır ne zaman yani yapılır o bilmiyorum bürokratlar için ayrı bir dil kullanılmalı ciddi bir basın sözcülüğü yapılmalı kamuoyu sözcülüğü yapılmalı basit insanların anlayışı, anlayabileceği şekilde çevrilip insanlara anlatılmalı Türkiye ne oldu peki bu taleplerini hmm. iletti bizim statümüz, statümüzü değiştirin dedi ama Türkiye'nin talebi ...reddedildi, başka bahara kaldı. Kaldı. E şimdi anlaşmayı da imzalamazsa, Paris e, meclisten geçirmezse... Hı -hı. ...Paris anlaşma sürecinin de dışında kalacak yürürlüğe de 2020'de giriyor. 2020'ye kadar dolayısıyla ya imzalayacak ya da diğer evet. ülkelerden ayrı bir konumda yer alacağız. 2020'ye kadar önümüzdeki yıl Bakalım. Şili'de gerçekleşecek. E, 2019 e, kopu. E, daha sonrası 2026... Pardon COP26 e, için e, 2020 COP'u için İngiltere ve İtalya aday Türkiye'de aday ülkelerden birisiydi ama geçen gün ben Guardian'da bununla ilgili bir haber okudum Türkiye'nin adı bile geçmiyordu adaylar arasında sadece İngiltere ve İtalya'dan bahsediliyordu. Belki orada anlaşmayı imzalamamış olmasının bir etkisi olabilir anlaşmayı onaylamamış olmasının bir etkisi olabilir ve 2020'de tamamen bu anlaşma devreye girdikten sonra Türkiye hala daha o tarihe kadar bu anlaşmayı onaylamaz ise müzakerelere artık sadece gözlemci e, statüsüyle e, katılabilecek. Benim uzmanlar yani bu süreçten çok da uzak kalamayacağını Türkiye'nin bir Elbette. şekilde 13 genişten, ülke kaldı zaten e, topu söylüyor, topu. Sadece sonuna kadar zorluyor. Ve e, Türkiye'nin de hızla aslında bu anlaşmayı imzalıyor olması ve e, dünyada e, iklim hareketinin evrildiği yere e, diğer e, ülkelerle birlikte e, e, dönüşüyor ve evriliyor olması Hı -hı. çok önemli. E, dünyanın bu hareketin e, Türkiye'nin bu dünyadaki bu hareketin dışında kalmasını elbette kimse istemez e talep etmez 15 evet. gün boyunca 18 bin insan bu meseleyi konuştu yüzlerce <gülüyor> oturumda Biz iki kişi açık radyo mikrofonunda 30 dakikada size özetlemeye, özetlemeye çalıştık. çalıştık Ne kadar evet. oldu bilmiyoruz ama mesele hakikaten çok önemli Biz bu işle uğraştığımız sürece meseleyi takip edeceğiz Sizlere de dilimiz döndüğünce anlatmaya Anlatmayı çalışacağız bu bu kadar. Evet bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji